Bismihi Sübhaneh ve min şey'in illâ yusebbihu hamdi. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtuhu ebeden daima. Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim. Evvela, medrese ü Zehra erkanlarının arzularıyla verilen bir dersin, bir hülasasını sizlere de söylemeyi münasip gördük. O dersin mevzu da, umum kainat mevcudatı hesabına, miraç gecesinde, fahri kainat ve netice-i hilkat-ı Peygamber Aleyhisselatu vesselam huzur ilahi de Nev İ Beş'erin belki umum zihayat, belki umum mahlukat namına selam yerinde ettahya Tül mübarka tusalava demesi ve içinde bir külli mana bulunduğundan bütün ümmet her gün çok defa namazlarında zikretmesiyle ve ehli iman içinde her bir mertebe sahibinin bir hissesi içinde bulunduğu ve bundan evvel Huve nüktesinin haşiyesinde radyo vasıtasıyla hava unsurunun harika mucizatı kudreti göstermesi cihetinde kalbe ihtar edildi ki bir ehli iman ebedi bir saadette, dünya kadar bir mülkü bâkîyi netice verecek bu kısacık ömrü dünyevîde ettiği ibadette bir külli ibadet adeta kendi hususi dünyasıyla beraber ibadet etmiş gibi kendi hususi dünyası kadar bir mükafat alacağı, işarat-ı Kur'aniyeden anlaşılır diye Hüccetü Zehra'nın ikinci makamında ilmi ilahi mebasinde ettehiyatül mubarekat ila ahiretin külli manaları ruhuma gelip öylece teşehtte ettehiyat derken birden hayalime hususi dünyamın dört unsuru olan toprak, su, hava, nur unsurları, dört külli dil oldular. Her bir dil, milyarlar hatta trilyonlar, katrilyonlar adedince, اَتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ اتَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ kelimelerini lisan-ı hâl ile söylüyorlar, hayalen gördüm. Bu unsurlardan toprak unsuru bir dil olarak, bütün zihayatların her biri bir kelime zihayat olup, اَتَّحِيَّاتُ derler.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 bir kadiri mutlakın hatsiz kudreti, nihayetsiz ilmi ve iradesiyle olacak. Demek toprak unsuru, bütün edzası ile ve zerratı ile bu mazhariyet için hatsiz ettahiyyatülillah der. Yani ezelden ebede kadar bütün zihayatların hayat hediyeleri zatı vacibül vücuda hastır. Sonra herkesin hususi dünyasındaki gibi benim de hususi dünyamın ikinci unsuru olan su unsuru dahi külli bir lisan olarak bütün zerratı ile hususan zihayatların menşelerine ve yaşamalarına hizmetleri noktalarında trilyonlar katrilyonlara dedince el mübarekat kelime-i mübarekesini lisana haliyle kainatta neşrediyor. Çünkü suyun katrelerinin gördüğü vazifeler, hususan nutfelerin ve çekirdeklerin ve tohumların intibahında ve uyanıp vazife-i fıtriyelerine mazhar olmakta ve gayet acip ve güzel ve harika o küçücük mahlukların ve yavruların büyük ve gayet intizamlı ve mükemmel vazifelere mazhariyetlerini bütün zîşura tebrik ile bârekallah dediren ve hadsiz bârekallah Maşallah dedirmeye vesile olmağa layık olan o mübareklerin o vaziyetleri, o su unsurunun her bir zerresinin binler Eflatun kadar ilmi ve binler Hakîm-i Lokman kadar hikmeti ve iradesi bulunmak lazımdır. Bu ise suyun zerratı adedince muhalldir. Öyleyse bir Kadir-i Zülcelal'in ve bir Rahman-ı Rahim'in hadsiz kudret ve rahmet ve hikmet ve iradesiyle o mübareklerin o hadsiz mucizata mazhariyetleri cihetinde bütün o mübarekler adedince el mübarekaatullillah kelimesini külliyetiyle söylediklerinden bütün mahlukat namına Miraç gecesinde netice-i hilkatı alem olan peygamberimiz Aleyhissalatu selam el mübarekatülillah demiş. Yani bütün bu medarı tebrik ve maşallah ve Allah dediren bütün haletler ve sanatlar zatül Zülcelal'in kudretine mahsus olduğundan bütün o hatsız el mübarekatülillah'leri Cenabı Hakk'a huzuru ile hediye ediyor. Sonra herkesin hususi dünyasındaki hava unsuru dahi bir hüve kadar her bir avuç havadaki her bir zerre mazhar oldukları santrallık, ahize ve nakilelik vazifeleri içinde bütün duaları ve salavatları ve ricaları ve ibadetleri ifade eden es-salavatülillah cümlesini lisan-ı halleriyle dedikleri için hava unsuru külli bir lisan olarak o hadsiz kelimatlarını katrilyonlar belki kentrilyonlar adedince söyleyerek sanilerine, haliklerine takdim ettiklerinden onların namlarına o külli mana ile Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Cenabı Hakk'a es-salavatülillah diye takdim etmiştir. Yani bütün dualar ve ihtiyaçtan gelen ricalar ve nimetten çıkan şükürler ve ibadetler ve namazlar Halıkı külli şeye mahsustur. Çünkü Hüve Nüktesinin haşiyesinde denildiği gibi ya hüve kadar bir avuç havanın her bir zerresi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 ve iradeye itaatmeye malik olacak. Bu ise hava zerreleri adedince muhal olmasından elbette ve elbette şüphesiz ve kat'î bir zaruretle o zerrelerin her biri sani hakimi bütün sıfatıyla gösterip şehadet eder. Adeta küçük bir mikyasta alemin büyük şahadeti kadar şahadetleri vardır. Demek zerratu havaiye adedince salavatları ifade eden Mirac-ı de Ali aleyhi ve sellem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 İleyhi yesadul Kerimü Tayyib sırrı ile arşı Azam tarafına giden o kelimat-ı tayyibeleri ve dünyanın üç adet yüzünden gayet güzel olan Esma-i İlahiye'ye eden birinci yüzündeki hadsiz güzellikler, tayyibeler ve dünyanın ahiret tarlası olan ikinci yüzündeki hadsiz hasenatlar, hayırlar ve manevi meyveler ve güzellikler tamamıyla ezel ebed sultanı kadirü zulcelale mahsustur diye nar ve nur unsurunun bu külli diliyle bu külli ubudiyeti mabudü Zülcelal'e takdim etmek manasında olarak Fahr-ı Kainataleyhselatü vesselam umum mahlukat hesabına et tayyibatü demiş. Çünkü maddi ve manevi nur unsuru mazar oldukları vazifelerinin umumu hem beraber hem ayrı ayrı zatı vacibül vücuda işaret ve şehadet ettikleri milyarlar numuneleri var. Evet, nur ve nar unsuru, toprak, hava ve ma unsurları gibi gayet kat'î ve bedihi ve zaruri bir surette o numunelerle gösteriyor ki bütün esbab yalnız bir perdedir. Bütün icatlar ve tesirler zatı ı Kadir-i Zülcelal'indir. Çünkü nur aynen vücut ve hayat gibi Kudret-i ilahiyenin perdesiz bizzat mübaşeretine layık olmasından, esbabu zahiri hiçbir cihette perde olmadığından vahidiyet içinde ehadiyeti gösterir. Gayet cüz'i ve küçük bir vazifede külli ve geniş bir delili ehadiyete işaret eder ki hüve nüktesi haşiyeleriyle bunu gayet kısaca ispat ediyor. İşte milyarlar numunelerinden iki küçük numunesinden birisi Manevi nurun ilim suretinde beşerin kafasında cilvesinin bir cüz'isi tırnak kadar kuvve-i hafızaya malik bir adamın kafasında 90 kitabın kelimatı yazılmış ve 3 ayda her günde 3 saat meşgul olarak hafızasının sayfesinin yalnız o kısmını ancak tamam edebilmiş. Aynı adam 80 sene ömründe gördüğü ve işittiği ve merakını tahrik eden ve ona hoş gelen manaları ve kelimeleri ve suretleri ve sautları o tırnak kadar kuvve-i hafızanın sayfasında istediği vakitte müracaat edip bir büyük kütüphane kadar bütün mahfuzatının aynı şeylerini orada bütün istediklerini mevcut ve muntazam yazılmış ve dizilmiş görüyor. İşte bu tırnak kadar kuvve-i hafızanın Bahri Umman gibi bir vüsatı ve güneş gibi bir ihatalı nuru ve bir ziya imanevisi ve zemin yüzü kadar geniş sayfeleri olmazsa bu hal olamaz. Bu ise yüzbinler binler derece muhal muhal içinde ve imkansız olduğundan elbette ve elbette bu küçücük tırnak kadar hafıza levhi mahfuz bir sayfayı kader ve kudreti olan Alimi Mutlak'ın ilim ve hikmet ve kudretiyle o levhi mahfuzun bir numunesini beşerin kafasında halk eylemesine kocsi bir şehadet eder. İkinci cüz'i ve küçücük bir numunesi elektriktir. Bir adam elektrik lambasının acıb vaziyetini tetkik etmiş. Bakıyor ki yüzer düğmelerdeki ve merkezlerdeki ve demir ve ip tellerindeki zerreler ve maddeler camit, şuursuz, hareketsiz oldukları halde yalnız gayet cüz'i bir temas neticesinde 10 kilometre yeri dolduran karanlık derhal gider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 Adetullah kanunlarının birisine beşer aczinden mahiyetini bilemediği o kanunun mahiyetine elektrik namını verip tenvirdeki harika mucizeyi kudreti adileştirmekle ve malum bir şey imiş gibi elektrik kuvveti diye bir isim takmakla bunun gibi çok harikulade mucizatı kudreti ilahiyeyi cahilane adileştiriyorlar. Veyahut bütün kainata hükmü geçen ve bütün nurlar onun Nur isminden feyz alan ve Nurun Nur ve Halikun Nur ve Müdebbirun Nur olan Kadirü'z-Zülcelal'in ve Allamul Guyub'un ve Alimi Mutlak'ın kudretiyle ve hikmetiyle olacak. İşte bu iki numuneye kıyasen hatsiz numuneler var. İşte et-Tayyibatulillah bütün kainattaki nurları, güzellikleri, tayyibeleri ve kelimatı tayyibeleri ve hayırları ve kemalatları zatı ı Zülcelale nur unsuru diliyle kainat takdim ettiği gibi netice-i hilkatı kainat ve sebebi hilkatı alem olan Muhammed Aleyhissalatu Vesselam dahi namlarına mebus olduğu kainattaki bütün mevcudat hesabına Miraç gecesinde o külli mana ile et tayyibatu demiş. Rasul Ekrem aleyhissalatu ve selam biade dizer il enam bu dört kelime at cemileyi selam yerinde söyledikten sonra risale-i nurda izah edildiği gibi Cenab-ı Hak es-salamu alayke ey demesiyle bütün ümmeti öyle diyeceklerine işaret ve manevi emru ferman ve kabul hükmünde mukavele etmiş birden peygamber es aleyna, وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ <الصالحين> demekle, o kutsi selamı hem kendine, hem ümmetine, hem bütün kendinden evvelki emsallerine tamim edip, külli ve umumi bir selam suretinde gösterip, bütün mahlukatın mev'usu olması noktasında, onlara da o selamı teşmil etmiş. Ümmeti ise her namazda, ''Esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü'' demeleri, o selamı ilahideki emr-ü ferman'a bir imtisaldir hem ona karşı biat etmektir ve her gün biatını yani memuriyetini kabul ve getirdiği fermanlara itaatlerini tecdid ve tazelemektir hem risaletini bir tebriktir hem umum alemi İslam her gün bu kelimeyle onun getirdiği saadet ebediye müjdesine karşı bir teşekkürdür evet her insan kendi vücudunun mahvolması ile olduğu gibi hanesinin harap olmasıyla da elem çekiyor ve vatanının bozulmasıyla gayet müteessir oluyor. Ahbabının firak ve vefatı ile derinden derine kalbe acıyor. Dünya kadar büyük, has ve hususi dünyasının zeval ve firak ve ahirde tamamen mahvolmasını düşünmesi manevi bir cehennem gibi ruhunu ve vicdanını yandırıyor. İşte Aklı başında her bir adam ruhsuz, kalpsiz, akılsız olmamak şartıyla bilecek ki Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam'ın Miraç gecesinde gözüyle gördüğü saadet-i ebediyenin müjdesini ve ehli imanın cennetteki hayat-ı beşaretini ve insanın alakadar olduğu sevdiklerinin mahvolmadıklarını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 O'nun risaletiyle tezahür etmesine mukabil, bütün mahlukat manen, esselam aleyke eyyühan bu mezkür hakikatın lisanı ile derler. Ve ümmet mabeyninde de i İslamiyeden olan birbirine, es u aleyküm demeleri, sünnet olması, bu büyük hakikatın şu'a'ı olmasındandır. Elbâkî huvelbâkî, el Said Nursi.